Termik santrallerde ortaya çıkan atıl ısının sıcak su ve su ısıtma ihtiyacı için kullanılması da yer aldı. Soma'da bununla ilgili pilot projeyle 22 bin konutun sıcak su ve ısıtma ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün, bu uygulamayı sadece EU'ya bağlı 14 termik santrale bile yaygınlaştırsak 620 bin konutu ısıtmış ve ülke ekonomisinin yılda 1.8 milyar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 Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esenkalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar özesmi esmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.